Babam Semerayi Fuad'ı şu cevizlerin o da içinde okuldu. Ondan okuyordu. Böyle ağlamaya başladı. Ondan sonra ne haller zuhur etti Zahid. Benim diyor ne suçum var. Benimdir ağacım diyor. Şu almadan en el hak enel hak sesi geçse. Alma suçlu mu diyor. Kendisi öyle diyor diyor. Bu ihvanımızın çoğunda oldu. Yürşit olmadığı için orada öyle demiş. Sekir halinde olduğu için şehit oldu gitti. Günah olmadı. Fahid-i Bespani, Sübhani mazumuşani, La ilahe illa ene, La ilahe illa, Allah yok illa ene benim dedi. Böyle ooo zikrederken, bunu da anlayayım sana belki oh, bir şey olur, yanılmamalı. Ondan sonra dedi efendim hata ettiniz, sen la ilahe illa ene dedim, benim Allah dedim, tübe tübe tübe tübe, tübe dedin. Şu kılıçları elinizde alın dedim, marifet namı yazıyor, kılıçları eline aldılar. Ben öyle dedim mi beni kılıcıla defeden aşağıya beni vuracaksınız. E, müritler teslim olduğu için peki efendim derler Allah Allah Allah la ilahe illallah la ila la ilahe Ana la ilahe. Ne ilana... dedi başlangıç vurdular vurdular. Onun beş kılıç birden yeri çıkıyor Allah zehir gibi pat pat pat pat pamuk çuvalına dayanıyor onu geri atıyor <gülüyor> tembih ettim. Bir dakika kadar bunu bırakın, ondan sonra kendine ayıkma geldi, ayık. Oğlum, dedim ne ettim, dedim efendim, e niye bulmadınız ya, bulduk dedi, pambuğa değer gibi değiyor, pambuğa değeri kesmiyor. Gördün mü oğlum, o zaman ben ben de değeriğim, sekil hali o, benim bir inne, bir inne verdiler, parmağının ucuna sohverdiydi, kan patlayıydı, kanak işte. mıydı. Dedim, bu bayi ziyidin vücudu, o zaman vücut yoktu bende Bunları taklid ediyorlar bazı, küfre varan tarifler var da onu diyor, aman kapıyı <gülüyor> gitmeyin. Anlaşıldı mı? Bunu da anlattık size. Ne bileyim, okumayla baş gelecek bahsiyatım yok. Ama edebi, edebi mürşide, hizmet edebiydi bir de. Hiç bu hizmet, ya beden ile olur bu hizmet, ya ve mal ile olur. Ya malıyla hizmet eder efendisine, ya bedeniyle. Ama beden ile hizmet olur ki mürşide hizmet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Niyetinde Allah rızası olduğu için ta hizmet ediyor gibi olur. O lezzet gelir. Belki Hak Celle ve Ala'ya raci Allah'a hizmet ediyor gibi olur. Kul kula hizmet ediyor diye başkaları tuğyan eder. Ama neyin için yaptığını bilmezler ne diyorsunuz? Hakkallı ve Ali'ye olduğunu itikad edip, onun hizmeti Cenab-ı Hak'tan bir nimet bile bu tevhika, mazhar ola, hizmete mahaz olduğuna memnun ve müteşekkir ola, kurban olduğum Allah'ım bana bu kadar bir hizmet düşürdüğüne yüz binlerce şükür ya Rabbi ki bu kadar hizmetinde bulunuyorum efendim. Diye. Hizmet buyurmadığı, oğlum sen dur tesmiyeceksin Allah seni har mesela gönder hıngur ağlamak lazım Kimi kabul etmezse ona hizmet göstermezler bir şey hizmet ettirmezler. Ya. evet Ve kalbinde da müşte de intinan ilemiye mağrurluk yapmaya ya şöyle işini gördük de yine de bizi şöyle aman böyle bir şey yapmaya müşne hizmet zira intinan semdir Kendine iftihar ederek de, böyle iş böyle değil, iftihar ederek de o zehirdir. mi öldürür, semdir. Ve ecrini zayi mukarrardır. Allah için yaptığı için ecride de mahvolun gelir. Yaptığı da boşa çıkar. İşte hizmet edebinin bu ne mi bir hasbil itikaddır. Ama bir hasbil amel, hizmet edebi olur ki müşidin emriylediği nesneyi asla taakir eylemeye, bir şey emret, asla taakire uğratmaya. ''Velev ki kat-ı kat reis olursa da şu kafayı kes vereceksin.'' dedin mi? Hıh! Böyle kutmayacaksın. Çünkü onu yok yerine kestirin. Ya münafık ya kabir. Böyle kat reis için olsa bile zirrı kadar takir etmeye. Hizmet bu. ''Velev ki kat reis için olursa da hiç bir illet ile talil etmeye, hiç bir illet yani işte şu gibi işim var. Olmaz bu iş diye, nalibiyim. Diymeye, ölürse de oraya, o, o yolda öl, ölmeli. Bunun için zahmet çekenler Meğer ki illet, illet-i şer'iye ola. Eğer şeyi, ıı, et, bir şey teahvut te etmiş ise, efendim inşallah yarın kuşlukları gelir, şöyle derlik demişse, helak olacak olsa, Yolları e, canavarlar tutmuş, günü yemesi muhtemel ise yani böyle olsa helak olacak olsa bile tekalif etmeye. Yanına iki kardeşler silahtan, haydi hele efendim böyle söz verdiğiniz, muhakkak yedilecek. Çaresi yok böyle onu hizmet Ve nefsinin masalihi üzerine anı takdim edip, yahu bizim işte şöyle geldi, değerden üreteceğiz. Çocuklar aç kalsın, öndücü elden nasıl olmaz bu. Yani taakir edilmeye olmaz. Anlıyor musun? Mürşidin takdir ettiği vakittan bir lakza taakir etmeye, lakza göz açıp, bir laksa etmeye o iş olacak ve yapılacak. Mürşidin himmet müdürü ola. O hizmet de imdad edip vücuda gelir. Hizmetten hemen hadim, ümiteni olmaktan gayri şey ıı, kast etmeye. Eğer kur ve fütuh, vilayet vs. kendine az arız olan olursa andan istiğfar eyleye bir şey arız olursa. Bir fütuhat, bir şey olma, bir şey olursa fütuhat, vilayet vesaire kendine böyle bir şey geliyoruz nasıl derseniz daha fütuhat aşılacağım. Ben efendim, ben belli olacağım, hiç böyle bir şey yokturup Allah'ın rızasını bulacağım bu yolda. Sırf Allah'ın rızası için yaptıymış, aman buraya iyi bağlayalım, bu İhlas baştan söyledi onları. Hak kendisinin kendisini için halk etmiş, ihtiyaç Yani Allah efendimin için halk etmiş diye, bu mevsimde getirdim, yani tam o adamın için halk etmiş. Ben onun hadimiyim, kulesiyim diye. Belki nefsini mevcut görmeye ki hizmet ana nisbet olmuyor, ben mevcut değilim. Kasım önünde yit gibi teslim oldum ben. Elimi o kaldırır, ayağımı o kaldırır, vücutumu o yiğar verir. Dur diyemem ben, halen yiğar eliyle, yiğar <gülüyor> bana abdest verir, yine takalif edemem. Onun gibi teslim oldum ben. Onun gibi teslim oldum. <gülüyor> o teslimiyet böyle oldu mu gelir. Ve daha müşterinin meclisine oturmaya, oturmaya, veya ekli şürbeylemeye, beraber yiyip içmeye, huzurunda başlığını açmaya, başaracak ol ve altında huzurunda uyumaya, müşidin piraşı üzerinde, döşeğinin üzerinde huzurunda namaza durmaya, ne nafile namazlara niye oraya durmuyor, efendinin oturduğu yere oturmayan, yattığı yere yatmıyor, bu beraber yarın demeyince, beraber yiyeceğim efendimle de lezzet alayım demeye. bunlar bütün, ve ki müşid, Salat ile meşgul bulunmuş ola, o zaman o namaz kılabilir. Yoksa bir şeyde şurada oturup ana, işraklın ağzım geldi, Allah Allah'a, kökecelik ediyor, yan olmaz. Orada oturmak, namaz kılmasından gayetli. Böyle efendisine kökecelik. Tesbihini böyle yanında çekemez. Tesbihini. O çekme kökecelik o. Dussuzluk, bübersizlik. Müzümsüzlük daha doğrusu. O şey demez. Yani huzurun böyle bir şey yapamaz. Görüyor Veya Veyahut olduğu mekan mescid ise lebeistir. Efendinin oturduğu yer mescid ise beis yoktur. Namazı bir köşede kılabilir. Huzurunda uy uyumaya mürşidin fıraşı üzerinde huzurunda namaza durmaya eğer ki mürşide salatı meşgul bulmuş ola o zaman zararı yok. Veyahut olduğu mekan mescid ise beis yok. Veya zarura dışarıya ki namaz geçeceğizse zarar yok. Salat ihtimal olursa yine binen değis yoktur. saat geçeceğizse. Kendisini hizmete gayri layık görüp ben bu hizmete layık diyordum kardeşime. Allah Efendimden razı olsun ki bu adamın hizmeti buyurdu diye. Memur olduğu hizmette de mukassır bile. Ben yerli yerinde yapamadım ama onlar bizi hoş görürler Allah razı olsun diye. Ve şeyhının muhteşe olduğu mesalihe Şirkanın muhtaç olduğu maslahatı emrine hacet bırakmayarak ve hatırına gelmek sizin görmeye sahip ve dikkatiliye o eve lazım olan bir umur var bir hizmet var efendim şeyi şöyle yapalım mı hiç diye kendine duymadan çocuklar da neden anlar Allah razı olsun böyle mi bu çok şeymiş bu emirsiz iş görmek çok hayırlıymış. Bir fecinama vereyim, Efendimiz haber verildi, kitapta yazmış, şıhına hizmet ediyormuş. Hamamı yakmış, suyu ısıtmış, buyur efendim usle-i demiş, efendisi içeriye girmiş, kendi dışarıya çıkınca şuurlu ihvarmış. Düşünmüş, demiş ki, şimdi ısıcak su fazla gelirse, çok da sizin tarafı pek var anne bu yanda kafamı astılar, koydular, ne yapayım? Siz de iyi dersiniz, yoksa bu da bağırdım, bakamıyorum. Şey etmiş, Efendim, ee, Vahim bir kava su alivereyim de, geleyim de. Soğuk su az gelirse efendim, katsın. Ben, bilememişim bu işi yok. bu şu bir kava su dolduruyor, geliyor. çit kapını ona koyunca, kapıyı açıyorlar oğlum, soğuk su az. Efendim, öyle lazım olur diye getirdim, gittim, pınardan kopuştum, getirdim de koydum buraya. Hımm, hamamda dağ canım. Hmm. Efendim yetmiş ne aldıysa bir kava suyla sen de onu aldın mı? Gönlümü gördüm dedi. Gönlümü görür dedi. Buyurulmadan tuttun mu dedi. Bana lazım olan şey dedi, buyurmaya lüzum yok. O utandırır yüzümü. Yorum bana şu lazım denilmez. Dedi. Beni memnun ettin. Allah senden memnun oldu, razı oldu ve yerime mürşid oldun sen, ben geziyorum araya kadar. Emine hacet bırakmayarak ve hatırına gelmesin görmeye sahip dikkat eder Zira bu minval üzere hizmet eylesen mürşidin kalbini rahat etmiş olur. Bastı hatırına, hatırlı hoş etmeye sebeptir. Belki müride basatı kalbi mürşide. Dahil olma bağış mürşidin kalbinin ortasında daima yaşamaya sebep olur. Şimdi ee, yalan söylemeyim de Kanaatınız olsun Ne olaya? gittik geldik O hizmet eden Bizim orada dostlarımız var Mevlimin içinde dikli duruyor Kanaatın olsun ki, Ya hiç içimden çıkaramıyorum Ben o kardeş O bacı, hiç, hiç kalbimin içinde Dineli duruyor gibi duruyor gibi Çünkü Bildiğiniz gibi değerli izler Nasıl ne diyor, yol bulamadı mı diyor ailesi. Var ya, yani, yahu beş istiyorsa efendim üç gün yatacak, bin lira ver. I, üç bin, bin liraya razı derse, iki bin lira ver diyor. Kocasın, kocasın, ver. Bükül müştüye bir ev tutmuş diyor, bir kez tuttum. Kaç bin oldu da bildim ne Neyle razı olsun. Ya. Yani hizmet insanın çok hoşuna gidiyor Allah. Bizi hizmetten ayrılmasın. <gülüyor> Dersimizin hizmeti, elimizin hizmeti, bedenimizin hizmeti, boş. Bastı kalbinin hatırına sebeptir. Belki müride basatı kalbi mürşide dahil olmaya bâis olur. Şimdi cem'i batını mürşid, mürşidin batını müridin kalbine münakis oluverir. Onun kalbine aksini verir. Nasıl güneş şu aynayı tutunca içine aksi veriyor, Aksi verir. Bu sebeple feyizde, ya ziyada devamı hasıl olur, feyiz çok müddetmesin. Müşidin hizmetini gayet sürü ve beşaşatla, gayet keyf ile, beşaşatla eda eyleye Havaca Abdullah Herevi Kudsesir'e hizmette bu evsaf ile mevsuf olup, Müşidin hizmeti sebebiyle hadd-i vasıftan birgun vahbubiyet ve kabule vasıl olduğunu görmüşüzdür. Bir kavas su veren bu işte, Kavacı Abdullah el-Herevi diyor, onu görmüşüzdür kitapta. Cemil Hulefa ana kıpta edip, hizmetin sayesinde Abdullah el-Herevi Hazretleri mürşid olmuş hizmetinden. müshidi demiş ki, memnun ettin yavrum beni demiş, Edraf-ı herkes emrine tabi olmuş o zatın. Onun da bütün insan hizmetine kopuşmuş, o oraya edip de geleceğe vasıl olduğu için. Bak size bunların misalını vereyim. Birisi zinadan kurtulmanın için bir kadın bahanayla tüm yandı. Girelim içerimiz demiş, içeriye götürmüş, kapıları kitleye vermiş, demiş, hizmata çıkartmış. İşten kalınca, yence demiş, hani yine yanıyor demiş talebe. yanıyor yahu demiş. Şu içerim yanıyor, sen buradan bir yana bakmadan, ayağına bakaraktan efendimiz gibi görmüş geçen. Diğerim yalnız seninle zina edeceğim demişim. Hiç yok bak koltukta kitap. Başımda sarık, bize bu yakışmaz da ve Allah'ın korkusu buna müsaade de etmez. Eh, deşer değerli şaşat, ben şimdi lama çıkacağım, yağlığımı neyi parçalayacağım. Bir zalim girdi zina edecek beni, yetişin seni tutturur, hakip hakipa eder, diye deve, deve öldürürüm seni. Ne ya Rabbi, sen benim, benim, benim. Kalbine hatırına bir şey gelmiş demiş, ben bir, aa, affedersin, tuvalete çıkacağım. Çık, çıkmış, yathaneye hazırmış, tavalete açılınca kalbini dinliyor, ne? Ya Rabbi, ha canımı al, diyor. Ya, al. Ha, zinayı gösterme de canım, ruhum çıksın ya e, Olur. Kalbine bir ilham geliyor, odan pislikleri al da üstüne sür, diyor. Pislikleri alıyor, üstüne sürüyor. Çıkıverince, çık çık çık çık çık çık çık çık dışarıya diyor, öyle kurtuluyor. O da bütün süler üstüne de böyle sokağa çıkartıyor. Suya dalıyor, yıkanıyor. Elhamdülillah içim temiz, dışım pis oldu. O da temizlendi diyor, keyfile geliyor. Yusuf Aleyhisselam'ın çok hikayede. Şimdi onun kabrinden burnu kerametli olsun, kerametsiz olsun, hiç tarikatta olmasın, kabrinin yanından geçerken mis gibi kokuyor kabrin onu. Allah onu verdi ona. Bu zat hizmetle kazandı ama mürşiden malla hizmet edebi olur ki Hak Teala Hazretleri kendisine verdiği cemi mal ve evlat. Cemi mal ve evlat alemi ezelde mürşidin ruhaniyeti <gülüyor> bereketine dini itikad ediyor. Mürşidimin bereketine Allah bu malı evladı mağlup et. Evlatların köreçesi yoluna feda olsun. Her ne kadar bu zehirli müteahhir ise da bunların hepsi şunun şunun olup geldi sanın membu ki ne diye ve kaydiymişin ha e, keramından ve vazanlı münayetinden ve li münayetten olduğunu bile. Ne diye işte evlat Haz efendim e muhabbeten bütün vallâ onu halletmişsiniz. Eee on Konya'ya vardı buleerum efendimizin ekmeklerinden, meslelerinden yemeklerinden. Gitsin. Nasıl zaman geldi? Bu bu kadar farihatta yaşadım. Kimin hürmetine verildi? Hemen o olmasa dedik, kim için de bir lokma yedirtmem ben. Onun havmetine yiyemez, içmemezdik. Ama mürin olduğu için ben ta bu dağların bahçelere davet ettim de onun için yedir diyorum. E, birbirimizi biz nereden tanıyacağız? Lokma yedirtmezdik kimseye. Ya yani, bütün efendime şükür ettik halde ki mürşide bir şey verdiği halde, mürşide hacil olacak mahalle vermeye, mürşide bir şey verecekse, duyurmadan, utandırmadan bire. Bilmem bir grup gelir bize develiden, Ahmet Hoca Allah'ım, belirsiz bir şey var, gider oraya. Sarp açalım. Böyle, ben insan olmam, böyle umre e, düştüğüm adamlar, gerimdeki gelenler benden çok hayırlı ve büyüklerdir. Allah e, kardeşlerimin hürmetinden de bana etmesin ve ikram ve nimetini mürşidine ishar kastetmeye efendime şöyle rahmet ettim şu devatta şu bendenedir şu sendenedir demiyor Allah rızası olursa demiyor Allah razı olmuyorsa söyleyip ben nefsim söyler öyle hocam ötesine ve bizzat mürşide mürmeyük hadimine teslim eder evladına, hizmetçisine mürşidinin yerine şu hedayamı aldı demiyor ve kendisinden kabul olmak için zahire ve bazından Hak Teala Hazreti tezarruve, mürşidine, e, iltica eder, o nesne-i ve şeyhından ulu mürşidlere nezre kabul yönünden, ekbaadır. Salli ve sellim ve barik ala eşraf-i nur-i cemih-i enbiyâ ve Amin. Ya Rabbi Şeytan'ı uzaklaştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Velâğibeti lilmuttakîn. Es-salatu ves-selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Şöyle bir diyeyim, sohbetimizden razı ol Ya Rabbi. İyi diyenleri irşat ve ıslahat Ya Rabbi. Amin. Söyleyeni irşat ve ıslahat Ya Rabbi. Amin. Şöylece şu ağacın altına biriktirdiğimiz gibi yevm mahşarda, Mahşer'da, Mahşer gününde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sancağı altında ha, kutlu cihanımızdan tut da bu hakiyle hakire ne kadar cem'i ihbarımızı beraber haçlı cem'i etti. Yani. Fedevse ala cennetinde bütün Peygamberani İzam, Evliya-i Kiram, bütün Pirani İzam, Evliya-i Kiram, Sahabe-i Kiram, annemiz babamız, akrabayı talukatımız, Mü'min mü'minat, Müslüm müslümanla beraber Haşrı cemiydi. Allah cümlemizden razı olsun. haşkullah şevkullah, muhabbetullah, muhabbetun ıı, Resulullah cümlemize ihsan etsin. Amin. Allah cümleyi ihvanımızı Efendimiz'den tut, kadar kazalardan, belalardan, güç yetmez, tağat getirmek, bütün sıkıntılardan muhafaza et Ya Muhafaza et Ya Rabbi. Amin. Muhafaza et. Afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden Hıfzı himayla, himaye et ya Rabbi. Amin. Ahirete ağlayarak gönderdiğimiz babamızı, annemizi, yavrularımızın kabrini, pürünü öğret. Kabir azetlerini defref et ya Rabbi. Amin. Cümlemize rızanı buldur, iman olay, öldür ya Rabbi. Amin. Allah, Allah diyerek can vermek nasip et ya Rabbi. Amin. Gözlerimiz tavana dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün buyurun وَيَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَغَسْلُهُ Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Açıp da söyleyemle teyfe ağaçtan şahin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah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 Toplandık, razı ol Ya Rabbi. Amin. Böyle Allah Allah diyerek ölmeyi nasip et. Dünya emanet, annemiz öldü, babamız öldü, öldü. Bizi de yakında öldüreceksin Ya Rabbi. İmanla öldürün, ne olursun. içinde hacil perişan etme Ya Rabbi. Amin. Hacil perişan etme. Resulullah'a sen benim ümmetimizin huzuruma niye böyle geldin? Delirtme Ya Rabbi. Bu sorumuz gözümüzüymar, yolumuzda çok yaran. <gülüyor> <gülüyor> Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, <gülüyor> <gülüyor> Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. <gülüyor> <gülüyor> Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah... Şıkraçınlar da seninle istiğfar ediyor, kabul et yaranın. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah... Tevbe-i nasuhuna tevbe olsun. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah... Estağfurullah ala azim, kalmalik alvilk elgadiim, zali Allah itaala Fatiha. Dur makdiyal ar, ujudum Allah, bizden idamah rumeynem Allah. Dur makdiyal ar, ujudum Allah, bizden idamah rumeynem Allah. Sen benim maksudum Allah. Bize bize mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Bize bize mahrum eyleme Allah Hala zeylen arzan Allah Ayıma idardan Allah Hala zeylen arzan Allah Ayıma idardan Allah Cennet de halinden Allah Bizler zamanı öyleme Allah. Allah. Allah. Allah Allah. Son buha örülür dimâd Allah, gül gül gülün Allah, bül bül ve bir derdim der Allah. Son nebeste iman Allah, bizler meyleme Allah. Son Allah, bize bize Allah. Let's <laughs> go